Aziz ve muhterem arkadaşlar bugünkü mevzumuzun ismi İslam'da ciddiyet. Bir Müslüman nasıl ciddi olabilir? Bu konunun her şeyden önce yani konunun ele alınmasından önce konunun hangi manaya geldi? Ciddiyet kelimesinin hem lugatta hangi manaya geldi hem de ıstılah yönüyle ne manada olduğunu sizlere arz edelim. Ciddiyet kelimesi muhterem arkadaşlar belirli bir iş hakkında çaba sarf etme. O işin geciktirilmemesi için azimle, gayretle çalışma. O işe önem verme ve bitirilmesi için Suratli davranman manasına gelir. İslam'da ciddiyet ise yani ıstıra manasıyla bizleri Allahu Teala'ya, yüce Allah'a yaklaştıran her işte çaba ve gayret sarf etmemizdir. Hırslı olmamızdır. Allah'tan korkarak Yanlışlıklarımızın düzeltilmesidir, tasih edilmesidir. Bu, bu esnada, bu yol üzerinde ilerlerken, tereddüt etmeden, tembellik göstermeden, haylazlık yapmadan, hedefe ulaşıncaya kadar devamlılık göstermedir. Ciddiyet. Peki bu konuda neyi hedefliyoruz? Yani kastımız ne? İlk olarak, Müslüman'da ciddiyet sıfatının temelinin atılması gerekir. Bununla birlikte ciddiyeti kuvvetlendiren, ciddiyeti güçlendiren, geliştiren sebepleri de teşvik etmemiz gerekir. Diğer taraftan ciddiyeti zayıflatan, ciddiyeti yıkan, ciddiyeti kaldıran etkenlerden de Müslüman'ın sakındırılması gerekir. Müslümanın vaktini iyi bir şekilde değerlendirmeye vaktini iyi bir şekilde kullanmaya yetenek ve gücünün sahip olduğu yetenek ve gücünün İslam'a davet ve dine hizmet hususunda iyi bir şekilde değerlendirilmesini kastediyoruz ciddiyetten Hedefimiz bu istenen gaye ve amaçlara istenen gaye ve hedeflere ulaşabilmek için plan Program, hitta dediğimiz düzenin düzeni koymanın önemine işaret ediyoruz. Yani Müslümanın günlük yaşantısını plan ve program içerisinde düzenlemesini kast ediyoruz. Buna dair şuurlu olmasını e, istiyoruz ve teşvik ediyoruz. Bu din ile amel etme. Ve İslam'a hizmet etmede, aceleyle, azimle ve büyük emellerle yarışmanın ruhunu aşılamak istiyoruz. Bu din ile amel etmeyi lafla, lafa konuşmaya tercih edilmesinin anlaşılmasını istiyoruz. Ciddiyetten kastımız bu. Ya eyyühellezine amenu takuluna Ey iman edenler, yapmayacağınız şeyin için söylersiniz demekte Allah Teala. ila min rabbikum Rabbinizin mağfiretine, affuna ve cennetine koşun der Allah Teala. Yani elimizin açık, elimizin çabuk tutulmasını bize tavsiye eder Rabbimiz. Bu konudan neyi kastediyoruz? Bu konudan, evet, İslam için çalışan azimli, gayretli alimleri örnek edinme, onların siyerlerini, onların hayat, hayat hikayelerini hatırlatarak emelleri, tasaları arttırmayı, şek ve gayrete getir, getirmeyi, arkadaşlarımızı, Müslümanları, şek ve gayretin harekete geçirilmesini hedefliyoruz ciddiyetten ciddiyet konusu konusuyla kastımız ve hedefimiz bu. Peki neden niçin ciddi ve azimle çalışmamız gerekir? Neden? Çünkü ömür kısadır. Bu dünyadaki bekamız kalmamız azdır. Bu yüzden bu yüzden kişinin azimle ve gayretle çalışmaya ihtiyacı vardır. Ta ki muradına ersin. Hasat günü, kıyamet günü, ahiret günü mutlulardan olsun. Saadet ehlinden olsun. Buna sebeple, bu sebeple Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem salih ameller konusunda, salih işler konusunda elimizi çabuk tutmamızı seri ve hızlı davranmamızı bizlere emretmiştir. Bâdiru bil a'mâli der Allah Resulü. İyi işlerde, hayırlı işlerde suratli davranın. Evet, hadiste de, Müslim'de de, Müslim'deki gelen hadiste de geldiği gibi, karanlık gecenin safhaları gibi korkunç fitnelerden önce İyi işlerde, hayırlı işlerde birbirinizle suratlı bir şekilde yarışın der. Aleyhisselatü vesselam. Karanlık gecenin safhaları gibi korkunç fitneler gelmeden önce. Niye? Bakın fitne geldiği zaman peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanın halini nasıl da anlatır? O fitneler sırasında insan mümin olarak sabaha erer kafir olarak akşama dahil olur. Yahut mümin olarak akşama ulaşır da kafir olarak sabahlar. Ravi şek yani etmiştir. Böyle mi? Böyle mi diye. Dinini dünyadan bir meta mukabilinde satar der. Yani fitneler zaten geldiği zaman bir yere Hakim, hikmet sahibi insanlar da bunları söndürmede aciz kalır. Her şey karma karışık olur. Sahabeleri bile fitneler karşı karşıya getirmiştir. Ellerinde olmayan sebepler yüzünden. İşte dolayısıyla öyle bir durumla karşı karşıya kalmadan önce, meşguliyet başlamadan önce, amel işleme muhal olmadan önce, imkansız olmadan önce salih amellerde, kapsamlı bir ibare. Salih ameller her şey işine giriyor. Eli çabuk tutma, süratli ve hızlı davranma bize teşvik edilmekte. Teşvik Allah Resulü teşvi emre diyor bu şekilde biz. Neden ciddi ve azimle çalışmalıyız? Çünkü ciddiyet çünkü azim gösterme müminlerin sıfatlarındandır. Müminlerin niteliklerindendir. Bakın allah Teala müminleri e, bu yüzden nasıl över? Şöyle buyurur. yusari'una fil فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ İşte bunlar hayırlı işlerde, iyi işlerde koşuştururlar. Hayırlı iş için yarışırlar. Bu müminlerin sıfatları. Yani müminler yüksek derecelere, yüksek menzilelere ulaşmak için Dünyada itaatlerde birbirleriyle yarışırlar. Neden ciddi olmalıyız? Neden azimli çalışmalıyız arkadaşlar? Çünkü Müslümanlar arasında şakalaşma. Müslümanlar arasında gülmeler çoğalmış. Müslümanlar Müslümanlara oturmak tatlı gelmiş. Uykuyu çoğaltmışlar Müslümanlar. Mubahlara dalmışlar, bu tür işler bırakın mendukları bir tarafa vaciplerden dahi, vaciplerin edasından dahi onları alıkoymuş. Diğer taraftan düşmanların galebe çaldığı, düşmanların, Müslümanların göğüslerinin üzerinde oturduğu bir zamanda bulunmaktayız. Heva ehlinin bozgunculuğu her yeri doldurmuş. Her yeri sarmış. Diğer taraftan da Günahkarların bunca sabrı Günahkar insanların bunca ısrarı Ve işe yarayan insanların da Acizliğinden dolayı şikayetimiz Allah-u Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bakın ne buyurur? Lahu ma alem, Le dahiktum qalilan Ve le bekeytum kethira Bukhari ve Müslim'de gelen bu hadiste eğer benim bildiğimi bilseydiniz eğer benim bildiğimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız der aleyhisselatü vesselam bakın Fudayl ibn U'iyyad çokça gülen hadis ehlinden çokça gülen keyfi hareketleri seven bazılarını görünce şöyle der kendilerine Ey peygamberin mirasçıları, yavaş olun, yavaş olun, çünkü sizler örnek alınan imamlarsınız, önderlersiniz, yani her şeyinizde öndersiniz, imamsınız siz. İnsanlar sizin gülmenizi dahi örnek olarak alabilirler, şakalaşmanızı dahi örnek olarak alabilirler. Niçin ciddi ve azimle çalışmalıyız arkadaşlar? Çünkü ciddiyet, azim ve yılmadan e, yapılan bir amel, insanın ruhunu yeniler, canlılık kazandırır. Cansızlık ve tembellik de o ruhu ifsad eder, bozar. Neden ciddi olmalıyız, neden azimkar olmalıyız? Ciddiyet ve azim özellikle gençler için... Gençler hakkında daha da zorunludur. Daha da kaçınılmazdır. Çünkü gençler ve gençlerin sahip olduğu kuvvet, gençlerin sahip olduğu afiyet, gençlerin sahip olduğu boş vakit Allah'ı razı edecek şekilde kullanılması gerekmektedir. Resul sallallahu aleyhi ve sellem nimetani mağbunun fihi ma kethirun minen nas Esuhatü vel farak buyurur. İki nimet vardır ki insanların birçoğu bu ikisinde de aldanmışlardır. Bunlar sıhhat ve boş vakittir. Hadisi Bukhari sahihinde rivayet etmiştir. Neden ciddi olmalıyız? Niçin ciddi olmalıyız? Çünkü Allah'a olan yakınlık ancak ve ancak kulun Allah'a olan yakınlığıyla. Allah'a yaklaşmaya azmiyle gerçekleşir. O azimle, o ciddiyetle kul Rabbine yaklaştıkça Rabbi de ona yaklaşır. Kutsi hadiste bakın şöyle buyurulmakta. Kim bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir zira, bir arşın yaklaşırım der Allahu Teala. Sonra devam eder. Kim de bana bir arşın yaklaşırsa yani bir zira Arşın arkadaşlar şu dirsekle orta parmağın ucu arasındaki mesafedir. Kim bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım der. Allahu Teala. Kim bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. Kulaç kolun tamamıdır. Bana yönelerek yürürse ben de ona doğru koşuştururum der. Allahu Teala Müslime gelen bu kutsi hadiste. Bakın bakın arkadaşlar nasıl da kulun ciddiyeti ve azimkarlığı sebebiyle Yüce Allah ona doğru yaklaşmakta Karşılık işlenen işlenen amelin türüne göredir. Öyle değil mi? İyilikse iyilik kötülükse kötülük. İyiliğin karşılığı iyiliktir. Hiç azimle çalışıp gayret eden diğer taraftan özürsüz bir şekilde oturup tembellik yapanla eşit midir? Aynı mıdır? Bu Allah'ın katında aynı değildir. Netice olarak meseleleri özellikle İslami konuları ciddi ele alanlar özenle çalışanlar gerçekte İslami daveti omuzlananlardır. Mallarıyla nefisleriyle İslami davetin yayılmasını İslami davetin tebliğini ve İslami davetin korunması için çaba sarf edenlerdir. Bu yüzden arkadaşlar nefislerimizi kendimizi ciddiyet üzere eğitmemiz, yetiştirmemiz gerekir. Ta ki, ta ki Allah'ın dinini onlar ile yücelttiği insanlardan olabilelim. Bu bu e, Girişten sonra Kur'an-ı Kerim'de Bizleri ciddiyete çağıran Bazı ayetler var Onları size arz edelim Kur'an'a sımsıkı yapışmada Ciddi olmamızı allah Teala istiyor bizden Yüce Allah Kullarından Kur'an'ı öğrenen Onunla amel eden ona sımsıkı yapışan hayatlarının merkezi kılan işlerinin başlangıç noktası kılan insanları müminleri övmekte. Bakın şöyle buyur Arap Suresi'nde. Kitaba sımsıkı sarılanlar ve namazı dost doğru kılanlar var ya işte biz iyiliğe çalışanların mükafatını katil surette zayi etmeyizdir. Zayi yok, kayıp yok, hüsran yok, üzülme de yok. Allah'ın indinde hiçbir iyilik zayi olmamaktı. Kitabı olan ciddi sarılma, tutunma, farzları yerine getirmek, eda etmek, kişinin ıslahı için, kişinin düzeltilmesi için gerekli olan araçlardır arkadaşlar. Ve Allah-u Teala böylelerinin ecrini, sevabını, iyiliğini, katî surette zayi etmeyecektir. Katında. Bir başka, Bir başka ayette şöyle buyurur allah Teala. Ya Yahya hudil kitabe bi kuvva. Ey Yahya, kitaba kuvvetle sarıl demektir. Buradaki kuvvet, ciddiyet ve gayret demektir arkadaşlar. Yani gayret ederek, elfazlarını, ayetlerini ezberle, manasını Anla emir ve yasaklarıyla amel et budur yoksa hissi olarak elinde kitabı sımsıkı tutman değildir elbette yahut ikide birde öperek alnına koyman değildir yahut yetek odalarında yahut evlerin odalarında ona bir kılıf koyarak duvara asman değildir evet Kur'an hem uygulamaya hem de çabucak yapmaya elimizi bizim çabuk tutmamızı bizi ona davet etmekte. Yüce allah Teala bakın şöyle buyurur. Ey peygamber temiz ve helal olan şeylerden yiyin salih amel işleyin. Doğrusu ben sizin bütün yaptıklarınızı bilirim. Mu'minun suresi. Yani Allah-u Teala evet bir başka ayetinde yine uygulamadan yoksun sözleri yasaklamış. Uygulamadan yoksun laf söylememizi yasaklamış. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? Oysa yapmayacağınız şeyi söylemeniz Allah katında büyük bir gazaba sebeptir. Demekte. Yüce Allah Mü'min kullarını Hayırda yarışanlar Ve ellerini çabuk tutanlar olarak nitelendirmekti Bu şekilde vasıfla, e, onları vasfetmekti Ayrıyeten Salih ameller hususunda Çabuk olmalarını emretmekti Çünkü salih ameller arkadaşlar Günahları siler Ve cennetin kazanılmasında bir sebeptir Ve şöyle buyurur Allah Teala Rabbinizin mağfiretine Yani affına Ve takva sahipleri için hazırlanmış olan genişliği gökler ve yerler kadar olan cennete koşun der. Ali İmran Suresi'nde. Evet Kur'an devamlı surette sımsıkı sarılmaya, ciddiyete davet etmektedir bizi. Kur'an bizi ihmal etmek ve boş vermekten sakındırmakta, ikaz etmekte ve bizlere böyle insanların, ölüm halindeki kötü durumlarını da sakınmamız için kendimize gelmemiz için ders ve ibretler almamız için en güzel bir şekilde açıklamıştır. Bakın şöyle buyurur Allah Teala. Onlardan birine ölüm geldiği zaman Rabbim beni geri döndür der. Rabbim beni geri döndür. Belki belki boşa geçirdiğim dünyada Hayırlı iş işlerim der Hayır Bu onun söylediği bir laftan ibarettir Tekrar diriltilecekleri güne kadar Onların önünde geri dönmekten Alıkoyan bir berzah alemi vardır Berzah aleminden kasıt Kabir alemidir Bir başka ayette de Allah-u Teala şöyle buyurur Birinize ölüm gelip de Rabbim, bana yakın bir süreye kadar beni tehir et, tehir et de sadaka versem, iyilerden, iyilerden olsam diyeceği zaman gelmeden önce, böyle bir durumla karşı karşıya kalmadan önce, size verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda infak edin Evet, allah Teala kitabında sımsıkı sarılmaya ve ciddi olmamızı bize emretmekte ve tavsiye etmekte. Nebevi sünnette ciddiyete çağrı ise birçok hadislerde e, gelmiştir arkadaşlar. Ciddiyeti emretmiştir hadisler bize. Peygamberimizden gelen sabit ve sahih hadisler ve aczi terk etmemizi de bizden istemiştir. Acizi, zayıflı, haylazlı, tembelli terk etmemizi bize emretmiştir. Bize, bizi buna davet etmiştir. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kuvvetli mümin zayıf müminden Allah'a daha sevimlidir. Daha hayırlıdır. Sonra şöyle der. Hepsinde de hayır vardır. Onun manasına değineceğiz. Kuvvetli mümin zayıf müminden Allah'a daha sevimlidir. Daha hayırlıdır ama hepsinde de hayır vardır. Yani bu, bu nebevi tevazundur arkadaşlar bu nebevi ölçüdür, nebevi itidaldir bu. Yani zayıf da olsa yani kuvvetli mümin kadar çalışmasa da yine onun hakkı zayi edilmemekte, hakkı verilmekte. Ama her ikisinde de der, hayır vardır, yine de hayır vardır. Tembel de olsa yine de hayır var. Evet, kuvvetli mümin, zayıf müminden Allah'a daha sevimli ve daha hayırdır. Hepsinde de hayır vardır. Sana fayda veren şeyde hırslı ol. Teşvik ediyor şimdi. Sana fayda veren şeyde hırslı ol. Ve Allah'tan yardım iste. Acize düşme. Sana bir kötülük dokunursa sakın şöyle yapsaydım böyle olurdu deme. Lakin şöyle de Allah'ın tak, Allah takdiri böyledir. Böyle istemiş ve yapmıştırdı. Çünkü eğer şeytanın işini açarlar. Allah Resulü Müslüm'de gelen bu hadis-i Evet hadis-i şerifte geçen kuvvetli mümin hayırlıdır. Sözündeki kuvvetten kasıt şudur. Nefsin azmidir. Ahiret işlerine ciddi bir şekilde istekli olmasıdır. Kuvvet mudur? Bu vasıfta olan kişi bu şekilde nitelenen kişi savaşta düşmana karşı cesaretlidir. Cüretlidir. Cüretlidir iyiliği emretmekte, kötülükten nehyetmede el emri bil maruf ve nehyi anil münker bunlar da isteklidir gelebilecek ezaya karşı sabırlıdır tahammül gösterir Allah için her türlü, her türlü zorluğa katlanır namaz, oruç Allah'ı zikretme gibi ve diğer ibadetlerde her zaman rağbetlidir her zaman canlıdır Bunları muhafaza etme konusunda Bunları bunları Koruma konusunda Gayretlidir ve hırslıdır Hepsinde de hayır vardır Sözünün manası Yani hem kuvvetli müminde Hem de zayıf müminde hayır vardır Yani en azından imanda müşterektirler Ortaktırlar Diğer taraftan Kuvvetli mümin Zayıf müminden Hayırlı değil mi Ama diğer taraftan itaatle beraber olan uzun ömür şimdi bakın. Uzun ömür beraberinde itaat var. Ömrü kısa olan müminden daha hayırlı. Bunlar bize Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bildirilmiş. Ebu Bekir'e radıyallahu anhu şöyle der. Bir adam ey Allah'ın Resulü insanların en hayırlısı hangisidir diye sorar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ömrü uzun olup ameli de iyi olandırdır. Bakın. Sonra adam insanların şerlisi, kötüsü hangisidir deyince o da ömrü uzun olup ameli kötü olandırdır. Aleyhisselatü vesselam. hadisi i Tirmizi ve Ahmet rivayet etmiştir arkadaşlar. İsnad-ı Çünkü ilk kişi yani ameli ve ömrü ömrü uzun olup iyi hayırlı amel işleyen kişi ciddi davranmıştır. Ömrünün saatleri hayatının günlerini en iyi şekilde hayır ve hasenatta ve iyilikte geçirmiştir. Büyük hadis şarihi et tıybi bu hadisin şerhi hakkında bakın şöyle der. Vakitler ve saatler ticaretle uğraşan kişinin sermayesidir. Biz de ticaretle uğraşıyoruz değil mi arkadaşlar? Ya bu bizim için aslında. Fakat herkes için geçerli olan bir kaide. Vakitler ve saatler ticaretle uğraşan kişinin sermayesidir. Dolayısıyla bunlarda yani hem vaktinde hem saatinde hem de ömründe kazançlı bir ticaret yapması gerekmekte. Her seferinde sermaye çoğaldıkça kazanç da çoğalacaktır. Yani ömrün uzadıkça salih amellerin de artacaktır demekti. Sermaye çoğaldıkça kazanç da çoğalacaktır. Evet Nebebi Sünnet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri bizleri ciddiyete çağırmaya devam etmekte. Her isteyen için salih amel kapısı açıktır arkadaşlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem salih amel kapılarını sonuna kadar açmıştır bizler için bizler için müminler için müslümanlar için acizlikten dolayı tembellikten dolayı ihmalden dolayı oturan kişinin özrünün olmadığını hiçbir mazeretinin bulunmadığını bize beyan etmiştir Şöyle buyurur sallallahu aleyhi ve sellem. Güneşin doğduğu her gün her kişinin nefsi üzerine sadaka vardır. Bunu duyan Ebu Zer El Gifari radıyallahu anhu Ey Allah'ın Resulü nereden sadaka verebilirim? Çünkü malımız yoktur der. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakın şöyle der. Muhakkak ki tekbir getirmen yani Allahu Ekber demen Subhanallah demen Velhamdülillah demen La ilahe illallah demen Estakfirullah demen Yani Allah'tan af ve mağfiret Istemen İyiliği emretmen Kötülükten sakındırman İnsanların yolundan Dikeni Büyük şeyleri Taşları uzaklaştırman Köre Sağıra Dilsize Anlaması için rehber olman İhtiyacının nerede olduğunu bildiğin kişiye yol göstermen devam eder. Sadaka kapılarındandır. Senin ailenle olan münasebetinde dahi sevap vardır der. Ebu Zer bu sefer radıyallahu anhu şöyle der. Benim şehvetimde nasıl olur da sevabım olur? Şehvetimin giderilmesinde nasıl olur da sevabım olur deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der. Eğer senin çocuğun olsaydı ve onun iyiliğini murad edip ümit etseydin ve ölseydi bunun ecrini Allah'tan bekler miydin? Deyince o da evet der. Hadis bu şekilde devam eder. Hadisi Ahmed Müsned'inde, Nesai Sünen'inde rivayet etmiş olup hadis-i şerif sahiptir. Yalnız ve yalnız azimli olanlar için bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurur biriniz der her gün bin tane iyilik yani hasene bin tane iyiliği kazanmak hoşunuza gider mi deyince orada oturanlardan birisi şöyle der birimiz bin tane bir iyiliği nasıl kazanır ey Allah'ın Resulü deyince şöyle, şöyle buyurur Allah Resulü bin tane subhanallah der bu onun için bin tane iyilik yazılır ve bin tane günahını silerdir hadis-i şerif sahiptir bir başka, başka hadiste de şöyle buyurur Allah Resulü cennette der oradan buraya dolaşan bir adam gördüm cennette oradan buraya dolaşan yani cennetin içinde gezinen bir adam gördüm Buna sebep ise buna sebep ise Müslümanlara eziyet eden yolun ortasındaki bir ağacı kesmesiydi der Evet bunlar yalnız ve yalnız azimkarlar için Allah azimkarlar için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Tavsiyeleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlar az dahi olsa amel etmeye bizi teşvik etmiştir. Az da olsa bazı insanlar bazı insanlar Salih amelleri, iyilikleri işlemekte hevesli değillerdir. Yani ihmal ederler, gayrete gelmezler. Boş verirler. Şeytan şeytanın aslında oyuna oyununa gelmişlerdir. Şeytan bunun faydası azdır. Bu ufaktır diyerek onları bundan vazgeçirir. Selamlaşmak. Selamlaşmak tanıdığına ve tanımadığına selam vermek güzel söz bunların hepsi ibadet türü ameller kardeşinin yüzüne gülümseme dahi evet bu ibadetleri bazen müslümanların azımsadığını görürsün ama nebevi sünnet peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri bu hatalı anlayışı düzeltmiş şeytanın bu yoldan girmesini kapatmış. Ta ki mümin kimse mümin kimse salih amellerle iyi işlerle azimli olsun gayretli olsun. Velev ki bu ameller onun gözünde küçük olsa dahi az olsa dahi. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman'a gelen bir hadiste nasıl buyurur? La tahkirenne minel ma'rufi şey'en ve lov'en telkâ ahâke bi vecihi telkîn Hiçbir şeyi İyilikten küçük küçük görmeden Allah Resulü. Yani iyiliğin hiçbir çeşidini küçük görme. Bu kardeşinin yüzüne güler yüzle gülmen dahi olsa kardeşini gülümser bir yüzle karşılaman dahi olsadır. Bu da bir ibadet çeşididir. Diğer bir hadiste İttekunlar İttekunlar Ateşten sakının Velo ki temretin Yani bir hurmanın yarısıyla da olsa ateşten sakının Femenlemyecit bir kelimetin Tayyip'e. Eğer bunu da bulamazsa biriniz güzel bir sözde. Yani hayır kapısı her zaman açık arkadaşlar. Peki ciddi olmamız gereken yerler var bizim. Aslında ciddiyet Müslüman'ın bütün hayatında en bariz en açık nitelik olmalı, vasıf olmalı. Müslüman vaktini boşa harcamaz vaktinin hepsini hayır ve hasenatla doldurur. Hareketlerini ciddiyetle sınırlandırır. Cıvamaz. Ama bazı durumlar vardır ki ciddiyet bu gibi yerlerde daha da kaçınılmazdır. Daha fazla ciddi olmamız gerekir. Şimdi bu konuları biz e, arkadaşlarımıza arz edelim. Bunlardan bir tanesi İslam'a sımsıkı sarılmada ciddiyet. Bununla şunu kastediyoruz. Müslüman'ın İslam'a akide ve hükümleriyle tutunup akide ve hükümleriyle tutunup bütün hayatı için İslam'ı bir metot, bir menheç kılmasıdır. Müslüman hem tasavvurunda hem hükümlerini hem görüşlerini, hem fikirlerini İslam'dan alır Onun ilkeleriyle Onun ışığında Amel ve sözleri aydınlanır Onun çizdiği sınırlar içerisinde dolaşır Müslüman Bakın Yüce Allah şöyle buyurur Muhakkak benim namazım ibadetlerim, Hayatım ve ölümüm Alemlerin Rabbi olan Allah içindir Her şey Allah için Arkadaşlar Devam eder Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben, ben bununla emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim der Allah. allah Teala bu şekilde peygamberine söylemesini emredir. Hayat ve ölüm hepsi Allah'adır arkadaşlar. Evet bu şekilde İslam'a bütün hayatın merhalelerinde sımsıkı sarılmamızı, ciddi bir şekilde yapışmamızı İslam bize emretmekte. Allah'a davette ciddiyet. Evet bunlar daha fazla ciddi olmamız gereken yerler. Bununla kastımız şu. Müslümanın İslam'a olan davette, tebliğde bu tür konularda mesuliyetini, sorumluluğunu hissetmesi. Davetin onun kalbinde her zaman canlı olması. Tembellik ve gevşeklikten tembellik ve gevşeklikten haylazlıktan, uykudan harekete ve amele intikal etmesi gerekir. Nefsin istek ve arzularını bir kenara bırakır. Heva hevesine bu hususta uymaz. Davetin gereksinimleri ve davetin vacitlerine yönelir. Nefsin haz ve huzuzunu bir kenara bırakır. Allah'ın şu ayetini tekrarlayarak yoluna devam eder. Kul de ki. Hadi hesbile ed'u ila Allahi ala basiretin ana ve menittabaani ve subhanallahi ve ma ana minal musyrikin deki deki işte benim yolum budur. ben ben de bana uyanlar Allah'a davet ederiz apaçık bir delille Allah'a davet ederiz basiret üzere yani ilim üzere Allah'a davet ederiz Allah'a her türlü noksanlıklardan tenzih ederim subhanallah ve ben ortak koşanlardan değilim Şunu demek istiyoruz arkadaşlar, Müslümanların işlerine önem verme. Davetteki ciddiyetten kasıt bu. Müslümanların işlerine önem verme. Onların ıslahı için, düzeltilmesi için, onların öğretilmesi için, irşadı için, yönlendirilmeleri için çalışmayı kastediyoruz. Onlardan ihtiyaç sahiplerinin yardımlarına koşmayı kastediyoruz. Mazlumlarına yardımcı olmayı kastediyoruz. Allah'ın düşmanlarına karşı koymayı kastediyoruz. Onların Müslümanlar hakkındaki planlarının ortaya çıkartılmasını kastediyoruz. Şüphelerinin çürütülmesini kastediyoruz. Müslümanların onların fikir ve sapkınlığından korunmasını, muhafaza edilmesini kastediyoruz. Davetteki ciddiyet bu. İyilik ve takva üzerinde yardımlaşılmasını kastediyoruz. Bakın. Bakın Kur'an bize Musa Aleyhisselam'ın arkadaşının gayretinden ciddiyetinden haber vermekte. Derken şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Gelen adam Musa Aleyhisselam'a gelir. Derken şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ve ey Musa şehrin ileri gelenleri Seni öldürmek için hakkında Muzakere yapıyorlar dedi Derhal buradan çık git Gerçekten ben Senin iyiliğini isteyenlerdenim dedi Bakın bu kişi Musa Aleyhisselam'ın Kurtulmasını isteyen bir kişi Davette ihlaslı olan bir kişi Hem davet hem de davetçi üzerinde Hırslı olan kişinin sıfatlarını taşıyor. Şehrin öbür ucundan geliyor. Yolun uzunluğunu öneme almıyor, kale almıyor. Koşarak Musa'ya azimle geliyor. Şehrin ileri gelenlerinden önce gelmesi gerekiyor Musa'ya. Haberi getirmesi için. Güncel hadiseleri de idrak etmiş. Düşmanın davet ve davetçiler hakkındaki programını da öğrenmiş. O da Musa Aleyhisselam'ı öldürmek için gelmeleri düşmanın programı bu. Sahip olduğu hisleri plan ve programa geçiriyor. Derhal buradan çık git. Gerçekten ben sen, ben senin için iyiliği isteyenlerdenimdir. Evet bu gayretin, bu azmin bütün Müslümanlarda bulunması gerekir arkadaşlar. Ciddi olmamız gereken yerler. Daha fazla ciddi olmamız gereken yerlerden bir tanesi ilim talebinde ciddi. Olmamız gerekir. İlim talebinde ciddiyeti kastediyoruz. Ne kastediyoruz ilim talebindeki ciddiyette? Dini ilimlere temel konulardan başlanmasını kastediyoruz. Aslın furuattan önce öğrenilmesini kastediyoruz. Tevhid konuları misvaktan öncedir arkadaşlar. Akide konuları sarıktan öncedir. Aslında en doğru olan menheci programların takip edilmesidir. Tabi bu da imkan dahilinde ise. İlim ve yani ilim ehli ve ilim taliplerinden istifade etmeyi kastediyoruz. İlmi onların yanında okumadan kastediyoruz. Şöyle derler. Kimin hocası kitapları ise hatası çok olur. Men kâne şeyhuhu kutubuhu kثرet hata'ı. Kimin kitapları hocası ise hatası çok olur. Evet ilim talebi insanlardan kopmamayı gerektiriyor. İlim talebi insanlardan uzaklaşmamayı gerektiriyor. İlim talebi insanlara da insanlarda kesilmemeyi gerektiriyor. Çünkü insanları sakındırma ilim talebinin görevleridir ilim talebinin görevlerindendir bu da ancak insanlarla birlikte yaşandığı zaman ancak ve ancak gerçekleştirilir. Evet. Ciddi olmamız gereken yerlerden bir tanesi de ailenin yetiştirilmesindeki ciddiyet. Ailenin eğitilmesindeki ciddiyet arkadaşlar. Müslüman kişi Ailesine yönelik, çocuklarına yönelik, hanımına yönelik sorumluluklarını yerine getirmek zorunda. Onlara İslamı öğretmesi gerekir. Allah Teala bakın ne şekilde bizi sakındırmakta. Ya iyyuhalladīna aamanu, ku anfusakum, ku anfusakum ve ahlīkum nāra. Ey iman edenler, kendinizi ve çoluk çocuğunuzu cehennem ateşinden koruyun. Tahrim suresi. Müslüman kişi evini evet bu ailenin yetiştirilmesindeki ciddiyetten Müslümanın evini her türlü kötülükten münkerattan temizlemesi gerekir. Her türlü şeytani vesileden arındırması gerekir. Ta ki evi hanımı çocukları için uygun bir yetiştirme merkezi haline gelsin. O çatı altında kalan insanların bu yeri Müslümanın evde yaşayanları, ev halkını, aile halkını, Allah'ın kitabını öğrenmeleri hususunda teşvik etmesi de gerekir. Çocuklarının kiminle gittiği, kiminle geldiği iyi çocuklarla arkadaş olmaları hususunda anne ve babanın bu hususta gayreti lazımdır. Gayret göstermeleri gerekir çünkü hadiste de belirtildiği gibi <gülüyor> el maru aladini halilihi falyan ahadukum men yuhalil kişi dostunun dini üzeredir. Bu yüzden biriniz kiminle kimi dost edindiğine iyi baksın der aleyhisselatü vesselam. Evet ciddi olmamız gereken yerler çok arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi de arkadaşlık ve kardeşlikte ciddiyet. İyilikte Takvada Hayırda Nasihatleşmede Yardımlaşma Salih arkadaşlar Ve kardeşlerle Gerçekleşir Bu tür Yani hayırlar Bu tür iyilikler Salih arkadaşlarla Salih kardeşlerle Nasihatlaşma Onlarla Yardımlaşma Sayesinde iyiliği ve takvayı Gerçekleştirebiliriz Tabi değişik şekillerde Tahakkuk eder bunlar Mesela dini öğrenme, ilmi talep etme konularında kardeşlerin, arkadaşların birbirleriyle yardımlaşmaları gerekir. Beş vakit namazın edasında, gece namazını kılmada, oruç gibi ibadetlerin edasında yerine getirilmesinde kardeşlerin, arkadaşların birbirlerine yardım etmeleri gerekir. Bu konularda nasihatleşmeleri gerekir. Allah'a davet hususunda arkadaşlar, arkadaşlar, kardeşler birbirleriyle yardımlaşacaklar. Kardeşlerin hata ettiği yerlerde birbirlerine nasihat ederek düzeltmeleri gerekir. Kastımız, bundan kastımız, Allah için kardeşlik alametlerinin ciddi bir şekilde ortaya çıkmasıdır. Ciddi olmamız gereken yerlerden bir tanesi de arkadaşlar, emellerde Umutlarda ciddi olmamız gerekir. Müslüman'ın gerçekleştirmek için koşuşturduğu muhakkak emelleri ve beklentileri olacak. Bir hedefi ve bir gayesi olacak. Şüphesiz en büyük temenni, en büyük hedef, en büyük gaye, en büyük temenni, en büyük temenni kişinin yüce Allah'ın rızasına ulaşması. Ve ant cennetlerine girmesi. Ama bu ve ne bu, bu benzer istekler ameli bir programla uygulanmaz ise ve Müslüman bunları gerçekleştirmek için gayret sarf etmezse meramına ulaşamaz. Yüce Allah'ımız bizlere kitabında kurtuluş ve felahın temennilerle gerçekleşmeyeceğini bildirmiş. Bunun yalnız ve yalnız Salih amelle imandan sonra salih amelle olacağını haber vermiştir. Bakın Allah Teala kitabında ne der? Gerçek, gerçek hakikat ne sizin temennileriniz ne de kitap ehlinin temennileridir. Kim bir kötülük yaparsa cezasını görür ve kendisine Allah'tan başka ne dost ne de yardımcı bulur. Devam eden Allah Teala. Erkek veya kadınlardan kim mümin olarak yararlı işler yaparsa işte onlar cennete girerler. Onlara zerre kadar zulmedilmez. Evet din temenni ile değildir arkadaşlar. Din kalbe yerleşen amellerin tasdik ettiğidir. Din iddia ile gerçekleşmez. Asıl olan Allah'a itaat, peygambere tabi olma iledir. Bazı temenni örnekleri var. Amelle alakalı yok, Allah alakalı değil ama. Amelle alakalı olmayan temenni örneklerinden bazılarını verecek olursak, bunlardan bir tanesi hazırlıklı olmadan önce düşmanla karşılaşmayı temenni etme. Bakın allah Teala uzun bir şekilde... Bakara suresinde bunu bize anlatır. Hocamız da devamlı surette... Bunu hemen hemen her meclisinde... Her sohbetinde dile getirmeye gayret eder. Bakın şöyle der allah Teala... Musa'dan sonra... İsrail oğullarının... İsrail oğulları yani Beni İsrail'in... ileri gelenlerini görmedin mi? Onlar peygamberlerine şöyle demişlerdi... Bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda savaşalım... O peygamber de onlara ye size savaş farz kılınır da sonra savaşmazsınız. Ne olacak dedi. Onlar bu sefer ne diye Allah yolunda savaşmayalım. Oysa yurdumuzdan çıkarıldık. Çoluk çocuğumuz mahrum edildi derler. Bu şekilde karşılık verirler. Ama savaş ama savaş onlara farz kılınınca azı hariç hepsi yüz çevirdi. Allah zalimleri çok iyi bilirdi. Evet. Hazırlık yok. Temenni var. Bunun hiçbir faydası yok. Bilakis Allah'ın gazabına ve buğzuna sebebi. Yine nefsi cimrilikten, tamahtan, tezkiye etmeden, temizlemeden böyle bir çalışmaya başlamadan sadaka vermek için İnfakta bulunmak için Allah-u Teala'dan çok mal ve zenginlik temennisinde bulunma. Nefis temizlenmemiş. Buna rağmen Rabbim diyor bana çok mal ver, inşaAllah senin yolunda infak edeceğim diyor. Bakın Allah-u Teala böyle bir temenniyi, yani amelden yoksun böyle bir temenniyi nasıl zemmeder? Onlardan bazıları da eğer Allah lütuf ve kereminden bize verirse mutlaka bağışta bulunacağız Ve elbette biz salihlerden olacağız diye Allah'a ant içtiler. Söz verdiler. Fakat Allah onlara lütfundan zenginlik verince onda cimrilik edip yüz çevirdiler. Zaten onlar dönektir der Allah'a Allah'a verdikleri sözden döndükleri ve yalan söylediklerinden dolayı kendisiyle karşı karşılaşacakları güne kadar Allah onların kalplerine nifak sokmuştur buyur. O zaman arkadaşlar, doğruluğa ihtiyacı olan bu temenni yalan bir temennidir. Gerçek değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem temennisinde sadık olan, doğru olanın durumunu bize bildirmektedir. Bakın, Tirmizi'de ve İbn-i gelen sahih rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Dünya dört kişinindir der. Kulağı Allah rızık ve mal vermiştir. O da bundan yani bu maldan, bu rızıktan bu rızıkla Allah'tan korkar. Yani Allah yolunda harcar, sılayı rahim yapar ve ondaki Allah'ın hakkını bilir. İşte bu der peygamber sağa derecelerin en üstünüdür. Daha sonra devam eder. Kula Allah ilim vermiş ama mal vermemiştir der. O da doğru bir niyetle şöyle der. Eğer benim malım olsaydı fulan kişinin yaptığını yapardım der. İşte devam eder Peygamber Sazem. O kişi bu niyetiyledir. Dolayısıyla ikisinin, ikisinin de ecri müsavidir der. Aynıdır der. Birisine mal verilmiş ve bununla Allah yolunda infak etmiş. Diğerine mal verilmemiş Fakat bunun temennisinde bulunmuş. Ve allah Teala niyetindeki doğruluğu bilerek ikisine aynı ecir vermiştir. Tabi bu e, anlattıklarımızdan sonra kendimize nefislerimize yöneltmemiz gereken bazı sorular var. Mesela şöyle sorabiliriz. Allah'ın kitabını Öğrenme isteğini gerçekleştirecek Bu Kur'an'ın okunması olsun Kur'an'ın ezberlenmesi olsun Bunu gerçekleştirecek muayyen ameli bir programın var mı? Gece kıyama kalkma yani Gece namazını kılma Sabah namazını cemaatle kılma emelini gerçekleştirecek Bunu gerçekleştirmek için ele aldığın ameli sebepler, araçlar nelerdir? Nefislerimize bunları sormamız gerekir arkadaşlar. İçinde bulunduğun mahallenin gençleri, bunların hidayetine dair temennini gerçekleştirecek davetteki pro programın nedir? Bu hususta bir plan programın var mı? İlmin öğrenmesinde, dinin öğrenmesinde başvurduğun ameli bir adım var mı? Ameli adımlar nedir? Bakın İbni Kayyım şöyle der. Şunun bilinmesi gereklidir der. Bir şeyin istenmesi üç şeyi zorunlu kılar. Yani bir şeyi öğrenmek istiyorsan şu üç şey zorunludur muhakkaktır. Yoksa öğrenemezsin. İlk der, kişinin istediğini sevmesi. Yani severek onu yapması. Sevilmeden yapılan bir işten herhalde hayır gelmez. İkincisi, onu kaybetmekten korkması der. Telaşa düşmesi, yitirmesinden dolayı çekinmesidir, korkmasıdır der. Çünkü insan sevdiğini yitirince, yahu sevdiğini yitirmekten muhakkak korkar değil mi? Üçüncüsü, imkanı ölçüsünde ona ulaşmada çaba ve gayret etmesi. Türkçeye burada isteme, umma, beklenti olarak çevirdiğimiz reca kelimesi. Yani bir şeyin bilim, yani bir şeyin istenmesi, raca manası bunun Arapça karşılığı olarak reca kelimesi ile e, e, olarak tercüme ettik Türkçeye biz. Yukarıdaki bu üç hal ile alakası yoksa İstediğimiz şeyin gerçekleştirilmesi hususunda bu üç nokta yoksa o zaman bu temennidir ve kuruntudur. Temenni ve kuruntular da müflislerin sermayesidir arkadaşlar. İflas edenlerin sermayesidir. biraz daha herhalde vaktimiz var. Gerçi vakit girdi ama ciddiliğin belirtileri var arkadaşlar. Ciddiliğin alametleri var. Yani gayretli çalışkan bir Müslümanın şahsiyetinde, kişiliğinde, karakterinde ortaya çıkacak belirtiler onu başkasından muhakkak surette ayırır. Bu belirtilerin en barizi, en açığı şunlardır. Ciddi insan zamanından faydalanma hususunda hırslıdır. Gayretlidir. Ciddiyet sahibi kişi vaktinin kıymetini bilir. Ömrünün önemini idrak eder. Bu yüzden her zaman vaktini korur. Bundan en iyi bir şekilde faydalanır. Salih amellerle vaktini imar eder. Ömrünü imar eder. O her zaman yükselmededir. Her zaman basamak basamak yukarı doğru çıkmaktadır. Her zaman amildir. Her zaman amel üzeredir. Abdullah İbn Selebe şöyle der: Süleyman Etteymi mi? Allah'a itaat eden Süleyman ettey mi? Allah'a itaat edilen bir saatte geldiğimizde muhakkak onu itaat üzere bulurduk. Namaz vaktinde geldiğimizde namaz kılar halde bulurduk onu. Namaz vakti olmadığında başka bir vakitte geldiğimizde ya onu abdest alırken ya hasta ziyaret ederken ya da cenaze takip ederken mescitte oturduğunu görürdükler. Onun onun yüce Allah'a isyan etmeye muvaffak olmadığını gördükler. Yani bu adam Allah'a isyan etmez. Böyle bir kişi Allah'a isyan da edemez. Evet ciddiliğin belirtileridir bunlar arkadaşlar. Vaciplerin düzene koyulması sorumluluklara mesuliyetlere ihtimam gösterme ciddiyetliğin belirtilir ciddi olan kişinin katında indinde her vaktin bir vacibi vardır ve her hak sahibine hakkını verendir bu ise malumunuz Allah'ın muvaffak kılmasından sonra vaciplerin düzenlenmesi ve evleviyatın tertibi evlevi olanların muhakkak tertibe koyulması gerekir Bakın Vasayel Ulema adlı kitapta şu tavsiye gelmiştir. Bil ki der, Yüce Allah'ın gündüz vakti, hakkı vardır. Yani Yüce Allah'ın ya her gün gündüz vakti hakkı vardır. Bu hakkı gece kabul etmez. Bil ki Yüce Allah'ın gece hakkı vardır. Bunu da gündüz kabul etmez. Bil ki, devam eder, farzlar eda edilmeden nafileler kabul görmez. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muaz ibn Cebel'i Yemen'e göndermiştir. Her kim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ona olan tavsiyesini düşündüğü zaman önce La ilahe illallah'ı tebliğ etmesini emreder. Daha sonra İslam'ın diğer şartlarını sıralar. Tabi bu basamak basamak gelmektedir. Evet bu tavsiyi düşündüğünde davetçinin öncelikli olanlara önem vermesinin vacipleri tertip etmesinin kaçınılmaz olduğunu görür. Evet bunlar kaçınılmazdır. Böyle bir tertibe ihtiyacımız var. Evet böyle bir kişi bu şekilde vaktini efendim Özelim sorumluluklarını tertibe koyan kişi ciddi kişidir. Ciddi kişinin alametlerini taşır. Ciddi kişinin her ganimette bir katılımı, bir payı, bir hissesi vardır. Arkadaşlar. Her kazançta bir katılımı var. Ciddi Müslüman fırsatları en iyi değerlendirendir. Gençliğini ihtiyarlıktan önce değerlendirir. Hastalıktan önce sıhhatinden faydalanır. Meşguliyetten önce boş vaktini değerlendirir. Boş vaktinden faydalanır. Onu ancak ve ancak Allah'a taatte çarısı, çalışır olarak görürüz. Taatle meşgul olduğunu görürüz. Bu gibi konularda elini çabuk tutar. Ağırdan, Ağırdan almaz alt. Bu yüzden Ağırdan. kar Ağırdan. ve kazancı Ağırdan. çoğalmıştır Artmıştır Ağırmıştır. İşte kimin halinde zaten böyleyse Gideceği yer akıbeti Ağırdan. cennettir Arkadaşlar Bakın Ağırdan. peygamber Ağırdan. sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur Ashabına Ağırdan. Doğru Ağırdan. hitap ederek Ağırdan. Sizden Ağırdan. kim bugün oruçlu olarak Ağırdan. Sabahladı deyince Ağırdan. Ebu Bekir ben der Devam Ağırdan. eder Sizden Ağırdan. kim bugün bir fakiri Ağırdan. doyurdu der Ebu Bekir yine ben der. Sizden kim bugün bir hasta ziyaret etti der. Ebu Bekir ben der. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der. Bu hasletler bir kişide toplanırsa muhakkak cennete girer. Hadisi Müslim rivayet etmiştir. Müslüman kişi yükselmede devamlıdır. Bu ciddiyetin bir alametidir. Bir belirtisidir. Ciddi Müslüman kendini geliştirmek için devamlı surette koşuşturur. Her gün ilminde de amelinde de artış olur. Salih Selefi onun için bir örnektir. Bakın bunlardan birisi şöyle der. Güneşin battığı gün hiçbir şeye pişmanlık duymadığım kadar pişmanlık duydum. O gün ecelim eksildi amelim de o gün hiç artmadı. Maalesef hepimizin hali böyle. Dolayısıyla azimli Müslüman günü dünden daha hayırlı olması için günü yani, bugünün dünden daha hayırlı olması için gayretli olandır. Yarını bugünkünden daha bereketli olması için hırslı olandır. Azim budur, ciddiyet budur. Muhaddislerden olan İbrahim El Harbi şöyle der Ahmet İbni Hanbel'le yazıyla, kışıyla, sıcağıyla, soğuyla Gecesiyle, gündüzüyle 20 sene boyunca arkadaşlık yaptım. Onunla buluştuğum her günde dünden daha fazlalığı vardı. Selefin hali böyle arkadaşlar. Ve ciddi olan Müslüman ameli Kelama tercih eder. Azimkar Müslüman dinin konuşmaktan ibret olduğunu, ibaret olduğunu Zannetmez. Bakın İbrahim el nahai şöyle der. Kitapta üç ayet vardır. Kitapta üç ayet vardır ki bu üç ayet benim vaaz etmeme mani olmuştur. اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَا اَنْفُسَكُونَ İnsanlara iyiliği emredip de kendinizi unutuyor musunuz? Bakara suresi 44. Ve uridu an ukhalifakum ila ma enhaakum anhu. Hud suresinde geldiği gibi size yasakladığım şeylerin aksini yaparak size muhalefet etmek istemiyorum der Hud Aleyhisselam kavmine. Ya ayyuhallazina amanu lima taquuluna ma la taf'alun. Ey iman edenler, yapmayacağınızı için söylersiniz. Maruf al-karh al şöyle der Allah. Allah der bir kul için hayır isterse ona amel kapısını açar. Diğer, diğer taraftan da cedel, cedel kapısını ona kapatır. Eğer bir kul için şer yani kötülük isterse ona cedel kapısını açar, amel kapısını da kapatır. Diyorum ve bu şekilde bugünkü bana ayrılan vaktimi doldurmuş oluyorum. Ciddiyetle ilgili arkadaşlar önümüzdeki gün yani yarın ikinci ve son sohbetimizde bu konuyu bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Subhaneke Allahumma ve bihamdike şedda la ilahe illa ente estağfuruke ve etöbü ileyke.